kesinlikle dinimize geri döneceksiniz. Şuayb, biz bu teklifinizi çirkin bulanlardan olsak da mı? dedi. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, eğer tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurup iftira etmiş oluruz. Hem Rabbimiz Allah'ın dilemesi müstesna, O'na dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Ve Rabbimizin ilmi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ederiz. Sonra ellerini açıp dua ederek dedi ki, Rabbimiz bizimle kavmimizin arasını hak ile hüküm vererek aç ve sen hak ile hüküm verip açanların hayırlısısın. Kavminden ileri gelen kafirler, Şuayb'a iman edenlere dediler ki, eğer Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine onları, o helak edici sarsıntı yakaladı da, yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Bu helakten sonra Şuayb'ı yalanlayanlar, Sanki orada hiç refah ve zenginlik içinde yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl hüsrana uğrayanlar onlar oldular. Şuayb o zaman onlardan yüz çevirdi ve içi yanarak şöyle dedi. Ey kavmim! And olsun ki ben size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Artık sizin gibi kafir bir kavme ben nasıl üzüleyim? Biz hangi memlekete bir nebi gönderdiysek oranın halkını bize iman edip yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra biz onlar için bir kötülük olarak görünen darlık ve sıkıntının yerini iyilik, bolluk ve genişlikle değiştirdik. Ta ki mal ve evlat olarak çoğaldılar ve bize nankörlük edip, doğrusu atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. Bunun tehdit edildiğimiz azapla bir alakası yok dediler. Biz de onları kendileri hiç farkında değillerken ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkları iman edip, takva sahibi olsalardı, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar ayetlerimizi ve rasullerimizi yalanladılar. Biz de onları kazanmakta oldukları günahlar yüzünden azabımızla kıskıvrak yakaladık. Yoksa o memleketlerin halkları geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları gündüz vakti gaflet içinde eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yoksa onlar Allah'ın kullarına hemen azap etmeyip mühlet vererek kurduğu tuzağından emin mi oldular? Fakat hüsrana uğrayan kavimden başkası Allah'ın kullarına hemen azap etmeyip mühlet vererek kurduğu tuzağından emin olmaz. Geçmiştekilerin başlarına gelenler, şu toprağa önceki sahiplerinden sonra varis olanları hala hidayete erdirmedi mi? Eğer biz dileseydik, onlara da günahları sebebiyle bir musibet isabet ettirir ve kalplerini mühürlerdik de onlar artık hakkı işitemezler olurlardı. Resulüm, işte o memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlattık. Andolsun ki, rasulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar, daha önceden yalanladıkları hakikate iman edecek değillerdi. İşte Allah, küfürdeki inatları yüzünden, kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Biz onların çoğunda, Elestu bir Rabbikum hitabına karşılık verdikleri, Bela şehitna sözünü yalanladıkları için, ahde vefa bulmadık. Aksine, onların çoğunu fasık, yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik de onlar ona zulmedip onu inkar ettiler. Ama bak yeryüzünde fesat çıkaran bozguncuların akıbeti nasıl oldu? Musa dedi ki Ey Firavun! Şüphesiz ki ben Alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Rasûlüm. Allah'ın bana yüklediği, benim üzerimdeki sorumluluk, Allah hakkında haktan başka bir şey söylememektir. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil, ayetler ve mucizeler getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun dedi ki, eğer sen bir mucize getirmişsen ve doğru söyleyenlerden isen, hadi onu bize getir bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O da hemen apaçık kocaman bir yılan olu verdi ve elini koyundan çıkardı. Birdenbire o da bakanlar için bembeyaz, nur saçan bir el olarak görünü verdi. Firavun ve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 ''Sen mi önce atacaksın yoksa biz mi atalım?'' dediler. Musa, ''Siz atın.'' dedi. Bunun üzerine onlar, ellerindeki ipleri atınca, o attıkları ipler yılan gibi görünerek hareket ettiklerinde, insanların gözlerini büyülediler ve orada bulunanları korkutup şaşkına çevirdiler. Böylece sihirbazlar büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı yere at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O, sihirbazların uydurdukları şeyleri yakalayıp yutuyor. Böylece hak ortaya çıktı ve onların yaptıkları şeyler yok olup gitti. Onlar orada mağlup oldular ve küçük düşerek üst oldular. Akabinde...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 Ama yakında buna karşılık size yapacaklarımı bilip göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim, sonra da hepinizi kesinlikle asacağım. Onlar dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettiğimiz, senin Rablik iddianı da kabul etmediğimiz için bizden intikam alıyorsun. Sonra dediler ki, Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslümanlar olarak vefat ettir. Derken Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Ey Firavun! Sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini seni ve ilahlarını terk edip, yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların yeni doğan oğullarını öldürüp, kadınlarını, yani kızlarını ise sağ bırakacağız. Çünkü biz, onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz, dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan rızasını, yakınlığını, cemalini kazanmak için yardımını isteyin ve başınıza gelen musibetlere sabredin. Muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. O, kullarından dilediğini ona varis kılar. Hem en güzel akıbet, muttakilerin, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır. Onlar da, sen bize Rasul olarak gelmeden önce de geldikten sonra da bize eziyet edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl amel ettiğinize bakar ve kıyamet günü size öyle muamele eder, dedi. Andolsun ki biz Firavun ailesini ve taraftarlarını belki düşünüp öğüt alırlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla sıkıp cezalandırdık. Fakat onlara bir güzellik ve iyilik geldiği zaman bu bizim hakkımızdır derlerdi. Ama kendilerine bir fenalık gelirse de bunu Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. Dikkat edin! Allah katında asıl uğursuz olanlar onlardır. Fakat... Onların çoğu bunu bilmezler. Ve onlar Musa'ya dediler ki, Bizi büyülemek için bize her ne mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağa sürülerini ve bütün su kaynaklarını kan olarak gönderdik. Yine de onlar iman etmeyip kibirlendiler ve nefislerinin hevasına uyan mücrim bir kavim oldular. O kötü azap üzerlerine çökünce onlar dediler ki, Ey Musa! Rabbinin sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden o kötü azabı kaldırırsan mutlaka sana iman edeceğiz ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki biz o kötü azabı onlardan sözlerini yerine getirmeye yetecek bir süreye kadar kaldırdığımızda onlar hemen yeminlerini bozdular ve sözlerinden döndüler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz gibi davranmaları nedeniyle Onları denizde boğduk ve zayıf görülüp ezilmekte olan kavmi İsrail oğullarını ise kendisini bereketli kıldığımız yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece sabırlarına karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği o güzel söz gerçekleşmiş oldu. Firavun ve kavminin yaptıkları saraylarını ve Özenle kurup yükselttikleri köşk ve bahçelerini de yerle bir ettik. Derken biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus putlara ibadet eden bir kavme rastladılar. Bunun üzerine onlar, Ey Musa! Kendisine ibadet edeceğimiz, onların ilahları gibi sen de bize bir ilah yap, dediler. Musa dedi ki, Gerçekten siz cahil bir kavimsiniz. Muhakkak ki din diye bunların içinde bulundukları şey, kendilerini helak edici ve yok olucudur. Yapmakta oldukları şey de tamamen batıldır. Musa devamında dedi ki, O Allah ki size vahyi taşıma şerefini bahşetmiş ve bununla sizi alemlere üstün kılmış iken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 ve kadınlarınızı yani kızlarınızıysa sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani bir vakit biz onu bizimle konuşmaya hazırlamak için Musa ile otuz gece için vaatleştik ve Musa'nın tam hazır olabilmesi için buna on gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim halifem olarak yerime geç. Onları ıslah et ve sakın bozguncuların yoluna tabi olma. Musa, tayin ettiğimiz vakitte tur Sina'ya gelip Rabbi onunla konuşunca, Rabbim, bana Kendini göster, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni baş gözüyle asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti ve Musa bunu görünce yüzüstü yere kapanarak kendinden geçti. Sonunda kendine geldiğinde Rabbim sen Subhansın. Seni bana nefhettiğin ruhla değil de baş gözümle görmeyi istediğim için tövbe edip sana yöneldim ve ben senin bu tecellini görüp sana iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki Ey Musa! Ben sana vahiy olarak gönderdiklerim ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerine Rasul olarak seçtim. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Ve biz onun için Tevrat levhalarında her şeyden bir nasihat ve her şeyin bir açıklamasını yazdık. Ve ona şöyle dedik, bunları kuvvetle tut tut. Kavmine de bunları en güzel şekilde tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayarak kibirlenenleri de ayetlerimden uzaklaştıracağım. Ki onlar her ayeti ve mucizeyi görseler de ona iman etmezler. Eğer manevi olarak kemale erecekleri rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler, onu hemen kendilerine yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar, Yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Çünkü herkese sadece yaptığının karşılığı vardır. Musa'nın kavmi, onun tur Sina'ya gitmesinin ardından, ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. Onlar, o heykelin kendileriyle konuşmadığını ve onları, hiçbir yola hidayet etmediğini görmediler mi? Hal böyleyken onlar yine de onu ilah edindiler ve kendilerine zulmeden zalimlerden oldular. Fakat çaresizce başları ellerinin arasına düştüğünde yaptıklarını düşündüler de şüphesiz kendilerinin gerçekten dalalette olduklarını gördüler ve dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, kesinlikle biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah, kavminin yaptıklarını Musa'ya bildirdi. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün bir halde, Tuğru Sina'dan kavmine döndüğünde onlara dedi ki, Benden sonra ne kötü halifeler olup ardımdan, nice çirkin iş yapmışsınız. Rabbinizin sizin için olan emrini beklemeyip acelemi ettiniz? Daha sonra Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu, gerçekten bu kavim beni zayıf gördü ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak Düşmanları sevindirme Ve beni bu zalim kavimle bir tutma Dedi Musa Rabbim Beni ve kardeşimi mağfiret et Ve bizi Rahmetinin içine dahil et Çünkü sen Merhametlilerin en merhametlisisin Dedi Resulüm Bu zayı ilah edinenler var ya Ahirette Onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. İşte biz Allah'a iftira ederek şirk koşanları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip iman edenlere gelince, kuşkusuz senin Rabbin onların o tövbesinin ardından muhakkak ki gafurdur, rahimdir her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Nihayet Musa'nın öfkesi dinince, yerdeki Tevrat levhalarını aldı. O halarda Rablerinin rızası ve sevgisini kaybetmekten korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa, kararlaştırdığımız vakitte, tur Sina'da bizim onunla konuşmamıza şahit olmaları için kalminden yetmiş adam seçti. Onlar buna şahit olunca onları bir titreme yakaladı ve onların hepsi düşüp helak oldu. Bunun üzerine Musa dedi ki, Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki bazı beyinsizlerin yaptığı şeyler yüzünden, bizi helak mı edeceksin? Bu ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirirsin. Sen bizim velimiz, gerçek ve hakiki dostumuzsun. Bizi mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen, Hataları bağışlayanların en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de güzellik yaz. Muhakkak ki biz sana yöneldik. Allah buyurdu, Ben azabımı günah işleyenlerden dilediğime isabet ettiririm. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Onu da takvalı olanlara, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara, zekatı verip nefsinin cimriliğini temizleyenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Rasule, o ümmi nebiye tabi olan kimselerdir. O nebi onlara iyiliği emreder, kötülükten meneder ve onlara Allah'ın emriyle temiz şeyleri helal, çirkin şeyleri ise haram kılar. Onlardan ağır olan cehalet yüklerini ve nefislerinin onlara vurduğu üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona gerektiği gibi kıymet verip saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen alemlere nur olan bu Kur'an'a tabi olanlar var ya, işte felaha, kurtuluş ve saadete erenler onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, muhakkak ki ben, sizin hepinize, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. Ondan başka ilah, mabud sevilen, ve abd layık hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. O, hayat veren ve öldürendir. O halde Allah'a ve ümmi bir nebi olan Resulüne iman edin ki, O da Allah'a ve O'nun daha önce gönderdiği tüm kitaplarındaki kelimelerine iman eder. Evet, O'na tabi olun ki hidayete eresiniz. Musa'nın kavminden insanları hak ile hidayete erdiren ve Allah'ın kitabıyla adaletle hükmeden bir topluluk da vardır. Biz onları topluluk olarak on iki kabileye ayırdık. Ve tih çölünde kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Böylece ondan On iki pınar fışkırdı. Her kabile su içeceği yeri bildi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Daha sonra onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Onlar nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Hani bir zaman da onlara şöyle denilmişti. Şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıttâ Rabbimiz bizi affet deyin. Kentin kapısından secde ederek girin ki biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere yakında ihsanımızı artıracağız. Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Hıtta sözünü hınta, buğday sözüyle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de kendilerine zulmetmelerinden dolayı üzerlerine gökten feci bir azap gönderdik. Resulüm, sen o Yahudilere deniz kıyısında bulunan o şehir halkının durumundan sor. Hani onlar, cumartesi günü çalışma yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira çalışma yasağının olduğu cumartesi günü balıkları onlara sürü halinde akın akın geliyor, cumartesi günü olmadığındaysa gelmiyordu. İşte biz fasık olmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki Allah'ın helak edeceği ya da şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme niçin nasihat ediyorsunuz? Onlar da Rabbinize mazeret beyan edip sorumlu olmamak için, bir de umulur ki takva sahibi olurlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye nasihat ediyoruz dediler. Ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılan nasihatleri ciddiye almayıp, Unuttular, o vakit biz de kötülükten men edenleri kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp Resulümüze zulmedenleri ise fasık olmaları sebebiyle kötü bir azapla yakaladık. Buna rağmen onlar, kendilerine yasak edilen şeylerden, cumartesi günü balık tutmaktan ısrarla ve hileyle vazgeçmeyince onlara, ''Aşağılık maymunlar olun.'' dedik. Ve o zaman Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini ilan etti. Şüphesiz senin Rabbin, küfründe ısrar edenlere verdiği mühleti sona erdirmesi çabuk olandır ve muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Biz o Yahudileri yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan salih olanlar da vardır, bundan başka olanlar da. Ayrıca umulur ki Hakka dönerler diye onları güzellikler ve kötülüklerle imtihan ettik. Derken Onların ardından kitaba varis olan bir takım kötü halifeler geldi. Onlar şu aşağılık olan değersiz dünya menfaatini alıyor ve nasıl olsa Rabbimiz bizi kıyamet günü mağfiret edecek diyorlar. Eğer kendilerine ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki kitapta Allah hakkında haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı? Ve onlar kitaptakini okuyup anlamamışlar mıydı? Unutmayın, takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı ikame edip, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlara gelince, muhakkak ki biz o ıslah edicilerin ecrini asla zayi etmeyiz. Hani bir zamanlarda o tur dağını sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara, size verdiğim kitabı kuvvetle tutun ve onun içindekileri hatırlayın ki, Takva sahibi olasınız. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip böyle yaşıyasınız diye vahyetmiştik. Resulum. Hani bir zaman da Rabbin Adem oğullarının sırtından zürriyetlerini çıkarmış ve onları kendi nefisleri üzerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurmuştu. O anda onlar da Allah'ın cemalini ve kudretini müşahede ederek, evet, şahidiz ki sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Kıyamet günü, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. Yahut daha önceden babalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. Bilmeden onların doğru yolda olduğunu zannedip onlara uyduk. Şimdi batıl işleyenler yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. İşte biz belki kafirler şirkten imana dönerler diye ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. Resulüm, onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde, onu inkar ederek ve onlardan sıyrılarak uzaklaşan, bu yüzden de şeytanın kendisini peşine taktığı ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Eğer biz dileseydik, kesinlikle onu, o verdiğimiz ayetlerle yüceltirdik. Fakat o, dünya denilen yere saplanıp kaldı ve nefsinin hevasına tabi oldu. Onun misali tıpkı köpeğin misali gibidir. Onun üzerine varsan da, sana dilini sarkıtıp solur, onu kendi haline bıraksan da sana dilini sarkıtıp solur. İşte, ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Şimdi onlara bu kıssayı anlat. Umulur ki onlar, enine boyuna düşünüp bunu tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür. Kim, Allah'ın hidayetindeyse asıl hidayette olan O'dur. Kim de dalaletteyse işte hüsrana uğrayanlar onlardır. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu kendi iradeleriyle hak edecekleri üzere cehennem için çoğalttık. Onların kalpleri vardır ancak küfürleri sebebiyle onunla apaçık ortada olan hakikati idrak edip Fıkh etmezler. Onların gözleri vardır ama onlarla hakkı görmezler. Onların kulakları vardır fakat onlarla nasihatleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha idrakten yoksun ve şaşkındırlar. İşte bunlar Allah'tan ve kendilerinden gafil olanlardır. El-Esmaül Hüsna en güzel isimler, Indır. Öyleyse ona o güzel isimleriyle dua edip yalvarın ve onun isimlerinde ilhat edenleri, fıtratındaki Allah'ın isimlerini yok sayarak doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanları ve zalimleri bırakın. Yakında onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Yarattıklarımızdan Hakka hidayet eden ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalanlayanlarıysa, bilemeyecekleri bir yerden tedrici olarak, yavaş yavaş hak ettikleri azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim, kulluğun ne kadar büyük bir nimet olduğunu, insanın tatması için, dünyayı çekici kılarak kurduğum tuzağım, çok sağlamdır. Onlar düşünmediler mi ki arkadaşları olan Resul'de hiçbir delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Onlar göklerin ve yerin melekutuna, mülkiyet ve hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecerlerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bu Kur'an'dan sonra onlar hangi söze iman edecekler? Allah, kimi ayetlerini ve rasulünü yalanladığı için dalalette bırakırsa, artık onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Ve Allah, onları azgınlıkları içinde bırakır da, onlar bocalayıp dururlar. Rasûlüm, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde açığa çıkaracak olan da ancak O'dur. O, kıyamet günü, göklere, yere ve ikisi arasındakilere dehşetinden dolayı ağır gelmiştir. O, size ansızın gelecektir. Resulüm, sanki sen ondan haberdarmışsın gibi sana soruyorlar. De ki, O'nun ilmi, ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verme gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayırdan istediklerimi çoğaltırdım ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Oysa ben, iman eden bir kavim için ancak bir uyarıcı, ve bir müjdeciyim. Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Ne zaman ki insan eşiyle birleşip, onu örtüp bürüyünce, eşi hafif bir yük yüklenerek gebe kalır ve bir müddet onunla dolaşır. Nihayet gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a and olsun ki eğer bize salih bir evlat verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Fakat Allah onlara salih bir evlat verince kendilerine verdiği bu evlat hakkında benimdir diye sahiplenerek ona Allah'tan daha fazla güvenip dayanarak ona şirk koşarlar. Allah ise onların şirk koştuklarından çok yücedir. Onlar hiçbir şeyi yaratamayan, bilakis kendileri yaratılan şeyleri Allah'a şirk mi koşuyorlar? Halbuki onlar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. Eğer onları hidayete davet ederseniz, size tabi olmazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da, sizin için birdir. Onlar iman etmezler. Muhakkak ki, Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz, hadi onlara dua edin de duanıza cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var, veya görecekleri gözleri mi var, ya da işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, hadi Allah'a bütün şirk koştuklarınızı çağırın. Sonra hep beraber bana tuzak kurun da bana göz bile açtırmayın bakalım. Muhakkak ki benim veliyim, gerçek ve hakiki dostum, bu kitabı indiren Allah'tır ve O bütün salihlere velilik ederek sahip çıkar. O Allah'tan başka dua edip yardıma çağırdıklarınızın size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine de yardım edemezler. Şayet o şirk koşanları hidayete davet ederseniz sizi işitmezler. Resulüm, sen onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar basiretsizdirler. Seni görmezler. Sen af ve kolaylık yolunu tut. Allah'a göre iyiliği emret, ve cahillerden de, cahiliye adetlerinden de yüz çevir. Yine de şeytan bir kışkırtmayla seni dürterse hemen Allah'a sığın. O seni korur. Muhakkak ki O, Semidir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Muhakkak ki takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, şeytandan bir vesvese kendilerine dokunduğunda, onlar hemen Allah'ı hatırlayıp basiret kesilirler ve her yönden şeytanın hilesini görürler. Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar kendilerine verilen vesveseye uydukları için şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını, Asla Bırakmazlar. Resulüm, sen onlara arzuladıkları gibi bir ayet getirmediğin zaman o kafirler dediler ki, Keşke onu bizim isteğimize göre seçseydin. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene tabi olurum. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden size gelen basiretlerdir. Hakkı görmeniz için bir nurdur. İman eden bir kavim için bir hidayet, bir rahmettir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kur'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin. Anlamaya çalışın, nefsinizi ve şeytanı susturun. Bir de ön yargıda bulunmayın ki rahmete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, ve korkarak yüksek olmayan bir sesle onu unutmamak için sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Rabbinin katındaki melekler ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Siz de Rabbinizi tesbih edin ve yalnız ona secde edin.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 Ganimetler hakkındaki hüküm Allah ve Rasûlü'ne aittir. O halde siz mümin kimseler iseniz Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, aranızdaki çıkar çatışmalarını bir kenara bırakıp nefsinizi ıslah edin, Allah ve O'nun Rasûlü'ne de verici her hüküm konusunda gönülden itaat edin. Müminler, ancak o kimselerdir ki Allah zikredilip anıldığı zaman haşyet ve muhabbetle kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını, Allah'a olan haşyet ve muhabbetlerini arttıran ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar ki namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. İşte onlar hakiki müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez, tükenmez bir rızık vardır. Resulüm, ganimetlerin bölüşümü sırasında karşılaştığın bu hoşnutsuzluk tıpkı Rabbinin seni hak uğruna savaşmak için evinden çıkarmasına ve kervan için seninle yola çıkan bir cihat emriyle karşılaşınca da bundan hoşlanmayan müminlerden bir grubun haline benzer. Onlar, müşriklerle savaşın kaçınılmaz olduğu apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle hak olan cihat konusunda mücadele ediyorlardı. İşte o zaman Allah size iki taifeden birinin, silahsız kervanın veya silahlı Kureyş ordusunun sizin olacağını vaat ediyordu, siz de güçsüz ve silahsız olan kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, cihatla ilgili ayetleri ve Resulünün sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu mağlup ederek, kafirlerin arkasını kesmek istiyordu. Bunlar, nefsinin hevasına uyan mücrimler istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Hani siz bu savaş konusunda, Rabbinizden yardım istediğinizde, O, muhakkak ki ben birbiri ardınca göndereceğim, binlerce melekle size yardım edeceğim buyurarak, sizin duanıza icabet etmişti. Allah size meleklerini göndererek yaptığı bu yardımı sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz mutmain olsun diye yaptı. Yoksa yardım ancak Allah tarafındandır. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Hani Allah o zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, şeytanın size verdiği vesvese pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine rapt edip bağlamak ve ayaklarınızı sırat-ı mustakimde sabit kılmak için üzerinize sekineti gökten bir su gibi indiriyordu. Yine o vakit Rabbin meleklere Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Hadi iman edenlerin gönüllerini pekiştirin ve onlara destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Artık vurun onların boyunlarının üstüne ve canlarını alın. Vurun onların bütün parmaklarına. Kendi elleriyle gönüllerinde inşa edip, Allah'a şirk koştukları putlarını tamamen yok edin diye vahyediyordu. İşte onların sonu böyle oldu. Çünkü onlar Allah'a ve Rasulüne karşı geldiler ve Allah'ın Rasulünü Allah'tan ayırarak ''Biz Allah'ı kabul ediyoruz ama senin Resullüğünü kabul etmiyoruz'' dediler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, ve Allah'ın Resulünü Allah'tan ayırırsa bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. İşte size yenilgi azabı ey kafirler! Şimdi tadın onu! Kafirlere bir de cehennemde ateş azabı vardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kafirlerin üzerinize doğru ilerleyen ordusuyla karşılaştığınız zaman onlara sakın arkanızı dönmeyin. Onlardan korkup kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka bir birliğe katılma durumu müstesna, kim böyle bir günde onlara arkasını döner ve onlardan kaçarsa, andolsun ki o, dünyada Allah'tan bir gazaba uğramış olur ve ahirette O'nun varacağı yer de cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. O gün savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, yerden bir avuç toprak alıp onların üzerine attığın zaman da onları helak edecek o toprağa sen atmadın. Fakat onu Allah attı. Ve o bütün bunları müminleri katından güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Muhakkak ki Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. İşte size böyle yardım etti Allah. Muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürüp boşa çıkarandır. Ey müminler! Eğer siz Fetih istiyorsanız işte size Bedir'de fetih geldi. Eğer Resulümüze itaatsizlikten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Fakat ona karşı gelir ve şirke dönerseniz biz de size yardım etmekten döneriz. O durumda topluluğunuz çok bile olsa size hiçbir fayda veremez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ayetleri size talim ettiren Resulümüzü işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Sakın Resulümüzü dinleyip duymazdan geldikleri ve onu hakiki manada işitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Çünkü Allah katında canlıların en şerlisi ve tehlikelisi, Hakk'a karşı aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilip görseydi, elbette onlara hakkı işittirirdi. Fakat onlara işittirseydi bile yine onlar haktan yüz çevirirlerdi. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah ve Rasulü size hayat verecek şeylere, ayetlerimize iman etmeye sizi davet ettiği zaman hemen Allah'a ve Resulü'nün davetine icabet edin ve dirilin. Bilin ki şüphesiz Allah, dünyada kuluna yakınlığını tattırmak ve hakkı gönlüne vahyetmek için kişiyle kalbi arasına tecelli eder ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de, öyle bir imtihan ve beladan sakının ki, O, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, zulme mani olmadığınız için hepinizi kapsar. İyi bilin ki, şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır. Ey müminler! Hatırlayın ki, bir zamanlar siz, yeryüzünde, Mekke'de, Zayıf görülen az bir toplum idiniz, insanların her an sizi yakalayıvermesinden korkuyordunuz da, şükredesiniz diye Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi kuvvetlendirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a ve Rasulüne ihanet etmeyin. Sonra, Allah'ın size bahşettiği emanetlerinize, aklınıza, gönlünüze ve ruhunuza bile bile hainlik etmiş olursunuz. bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa ancak Allah katındadır. Ey iman ettiğini iddia edenler, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, O size hakla batılı birbirinden ayıran furkanı verir, sizin kötülüklerinizi örter ve sizi mağfiret eder. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Resulüm, hani kafirler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek yahut seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kuruyorlardı ama Allah da onlara tuzak kuruyordu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Çünkü onlara ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki, Gerçekten biz bu okunanları işittik. Eğer istesek, biz de bunun benzerini söyleriz. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Hani, o kafirler bir vakitte, Ey Allah'ımız, eğer bu Kur'an, senin katından hak bir kitap ise, üzerimize gökten taş yağdır yahut bize elen verici, iç yakan bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi ve onların içinden istiğfar edenler varken de, Allah onlara azap edecek değildir. Onlar, müminleri, Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten alıkoyarken ve onun, Mescid-i Haram'ın velileri, dostları ve varisleri değilken, Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, dostları ve varisleri ancak takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Hem onların, Beytullah olan Kabe'nin yanındaki salatları, taat ve ibadetleri ancak ıslık çalmak ve el çırpmaktır. Öyleyse ey kafirler, kıyamet günü inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı. Şüphesiz ki kafirler mallarını insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, kendilerine bir hasret ve pişmanlık olacak ve en sonunda da mağlup olacaklardır. Nihayetinde kafirler cehenneme sevk edilerek orada toplanacaklardır. Ta ki Allah murdarı temizden, kafiri müminden ayırsın ve bütün murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atsın. İşte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, kafirlere de ki, eğer iman edip şirk ve düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, Kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan kanunlar onlar için de geçerlidir. Onlar da helak olmayı beklesinler. Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse muhakkak ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Fakat onlar... İmandan yüz çevirirlerse bilin ki şüphesiz Allah sizin Mevlanız, sahibiniz ve dostunuzdur. O ne güzel Mevla ve ne güzel Nasir yardımcıdır.